1901 diyetlerle ilgili hükümler Hilal İbnu Sirac İbni mücca an Ebihhi am Cedi anlattığına göre Cevdi mücca Hazreti Peygamber aleyhi Salatu ve gelerek beni Yuhu kabilesine mensup bin Müseydüs tarafından öldürülmüş olan kardeşinin diyetini talep etti Resulullah aleyhi Vesselam ona Eğer ben bir müşrik için diyete hükmetseydim kardeşin için hükmelerdim Fakat ben sana diyet değil, bunun yerini tutacak bir bedel verelim dedi ve de ona aleyhi Vesselam, ve Elselam müşriklerinden elde edilecek ilk bu yüz deve vereceğine dair senet yazdı. Hücca bu deveden bir miktarını almıştı. tamamını almadan beniz Yuhul kabilesi Müslüman oldu. Bir Birhara mücca geri kalan develeri fazzreini bu veırılı Allahu aami'ten talep etmek üzere ona geldi. Resulullah ve selamın borç senedini gösterdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kendisine imam eden gelecek zekattan ödenmek üzere 12 bin sa. Yani 4 bin sa buğday, 4 bin sa arpa, 4 bin sa hurma yazdı. Resulullah'ın verdiği yazıda borç senedinde şunlar yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Peygamber Muhammed aleyhissalatu Vesselam'dan beni Süleymi Mücca İbn-i verilmiş bir borç senediydir. Ben kendisine öldürülen kardeşine bedel olarak, beni zülh müşriklerinden gelecek ilk bu mustan yüz deve vereceğim. 1902 Diyetlerle ilgili hükümler H.Z. Cabir Radiyallahu an. anlatıyor. Resulullah ve Vesselam her kabileye bir diyet yazdı. Hiçbir azat veya kendini azat edenden başka. Bir Müslümanın kendine mevla ittihaz etmesi, asıl azat edenin izni olmadan hera değildir. 1903 Diyetlerle ilgili Hükümler İbn-i Allahu Allah'ı An anlatıyor. Diyete iştirakta tatbikat sünnet şöyledir. Akile amdan yapılan öldürmelerin diyetine hüküken iştirak etmez. Gönül rızasıyla ederse o başka. Keza, akide ağzda olsa çok da olsa kölenin bedelinden yüklenmez. Kölenin bedeli, ne miktar bali olursa olsun, ona, mal olarak tasarruf edenidir. Çünkü o, şu hadise bimayan ticaret mallarından bir ticaret malıdır. Amden öldürenin diyetine sultan tespit edilen diyete, itiraf yoluyla sübüt bulan cinayete terettüp eden diyete, işlenen bir cinayete terettüp eden her şey diyete ve kölenin bedelini akileye iştirak etmez kendi arzusu ile iştirak ederse o başka. Keza, bir başka tatbikat dahi şöyledir. Kişi hata en hanımını yaralarsa, diyet öder. Fakat kısas yapılmaz. Ancak kadını amden ulaşan kötülüğü sebebiyle kısas yapılır. Bana ulaştığına göre, Hazreti Ömer adıya Allah'u an buyurmuştur ki, kadın, nefsinin içte birine ulaşan aşan yaralamalar amden olduğu takdirde, erkekten kısas isteyebilir. 1904 Diyetlerle ilgili hükümler Tarık İbn-i Şihab radıyallahu anlatıyor. Mücaha heyeti Hazreti Ebu Bekir Es Sıdrik radıyallahu ha gelip sulh istediler. Hazreti Ebu Bekir onları yerlerinden yurtlarından edecek hak ile rezil bir sivay edecek sulh arasında mühayyar bıraktı. Heyet mensupları yerden yurttan edeceği mücdiyeyi anladık. Rezil bir edecek muh diye ne demektir diye sordular. Sizden silahları ve binekleri alacağız. Sizin mal ve mülkünüzden elimize geçenleri ganimet yapacağız. Bizden ele geçirdiklerinizi bize iade edeceksiniz. Bizden öldürdüklerinizin diyetini borçlanacaksınız. Sizin ölüleriniz cehennemlik olacak onlar için herhangi bir ödeme yapmayacağız. Allah Resulü'nün halifesine ve muhacirlerine sizi mazur kılmalarına sebep olacak bir durum iha gösterinceye kadar kabileleri, develerin peşini takip etmeye bırakacak onlara karışmayacaksınız. Hazreti bu Bekir Allahu An bu söylediklerini heyet mensuplarına teklif olarak arz etti. Hazreti Ömer Allahu An söz alıp şunu söyledi. Bahsettiğin yerden yurttan edecek savaş ve rezil bir edecek sulh sözün var ya, ne güzel de söyledin. Ya şu. Sizden ele geçirdiklerimizi ganimet yapacağız. Bizden ele geçirdiklerinizi iade edeceksiniz. Sözün var ya. Ne güzel söyledin. Bizden öldürdükleriniz için borçlanacaksınız. Sizin ölüleriniz cehennemlik sözüne gelince. Bizim ölülerimiz Allah'ın emri üzerine savaştılar ve öldürüldüler. Onların ecirleri Allah'ın üzerinedir. Onlar için diyet yoktur. Heyet, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın söylediği şartlar üzere beyak yaptı. Derim ki, bu rivayeti tam olarak Şerefüddin el-Bariz'i zikretti. Rivayeti tahriç edeni nispet etmedi. Bu rivayeti camiul kebir müellifi zikretmedi. Ancak Buhari, rivayetten sadece Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın şu sözünü kaydetti. A- Lah Resulü'nün halifesine ve muhacirlere sizi mazur kılmalarına sebep olacak bir durum gösterinceye kadar kabileleri develerin peşini takip etmeye bırakacak. Onlara karışmayacaksınız. Bu kısım kitabı ahkamın sonunda senetsiz olarak mevcuttur. Gerisi yoktur. 1905. Borç ve ödeme adabı bölümü. Ebu Misa'da Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki a ı, -ı Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebidelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir. 1906, Borç ve ödeme Adabı bölümü, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ödemek arzusu iyi, e, ee, insanların malını alır ise, Allah onun borcunu ona bedel eda eder. Kim de telaf etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telaf eder. 1907, Borç ve ödeme adabı bölümü, İmran İbni Huzeyfe Rahimehullah anlatıyor. Meymüne, Allahu anh'a fazla borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım Aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinledim. Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme yetimde olduğunu Allah bilince onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder. 1908 Borç ve Ödeme Adabı bölümü. Hz. Ebubeyda Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçirtirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa havaleyi kabul etsin. 1909 Borç ve Ödeme Adabı bölümü Ekler kitabı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve buyurdular ki zenginin borcunu sav saklaması haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar. i̇bnül der ki zulmuna hayda kendisine kaba davranılır demektir cezalandırılması da hapsedilmesidir 1910 borç ve ödeme adabı bölümü hz diğer Allahu anha anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin gürültülerini işitti bunlardan biri diğerinden borç indirmesini talep ediyor Bir hususta da merhametli olmasını istiyor Öbürü de, vallahi yapmam diyordu. Resulullah aleyhissalatu ve selam yanlarına gitti ve, hanginiz, hayır yapmamak üzere Allah adına yemin etti dedi. Birisi, benim ey Allah'ın Resulü, borç indirimi ile, merhametli davranmadan hangisini dilerse onun olsun teklifini kabul ettim dedi. 1911 Borç ve ödeme adama bölümü, H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine, onun borcundan vazgeçiverin. Böylece a i i a h i bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti. 1912 Borç ve Ödem Adama Bölümü Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir adam hiç hayır amelde bulunmadı. Ancak halka borç verir ve borcunu toplayan elçisine kolay ödeyecekten zenginden al, zor ödeyecekten fakirden alma. Vazgeç ola ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer derdi. Allahu Teala Hazretleri bunun üzerine haydi senin günahlarından vazgeçtim buyurdu. 1913. Borç ve Ödem adamı bölümü. Ebu Katader adıya Allahu Amin'in anlattığına göre, Ebu Katader bir borçlusunu para talep etmek üzere aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bir hare adım buldu. Ancak, dardayım dedi. Bunun üzerine, Allah'a yemin eder misin diye sordu. Borçlu, vallahi diye yemin etti. Ebu Katade, "Ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamın kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olan nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin versin." dediğini işittim." dedi. 1914. Borç ve Ödeme Adama bölümü. Hz. Ebu Hübeyre Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamda bir adamın parası ödenmemiş bir devesi vardı. Borcunu İstemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarf etti. Hatta ashabtan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buna meydan vermeyip ''Bırakın bunu. Hak sahibinin konuşma hakkı vardır.'' buyurdu. Sonra da ''Devesini verin.'' diye emretti. İlgililer devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular ve Vesselam Efendimiz, bunu edin dedi. Adam, bana borcunu tam ödedin. Allah da sana ödesin dedi. ve Vesselam, en hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir buyurdu. 1915, Borç ve ödeme Adama Bölümü, Ebu Katader adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a namazını kıldırdı vermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Aleyhisselatü Vesselam, onun üzerinde borç var, arkadaşımızın namazını siz kılın buyurdu. Ben, borç benim üzerime olsun, ey Allah'ın Resulü dedim. Sadakatle mi dedi. Sadakatle dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı. 1916 Kitab-ı Zikr H.Z. Ebu Hübeyre Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah'ım, yollarda dolaşıp zikredenleri de araştıran melekleri vardır. A-ı-ı-a-h-u, ta'layı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini aradığımıza gelin diye çağırırlar. Hepsi gelip onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Allah, onları en iyi bilen olduğu halde meleklere sorar. Kullarım ne diyorlar, seni tesbih ediyorlar. Sana tekbir okuyorlar. Sana tahmit okuyorlar. Sana tazim temsil ediyorlar derler. Rabb-i sormaya devam eder. Onlar beni gördüler mi? Hayır derler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderler. Çok daha fazla tazim. Çok daha fazla tesbihde bulunurlardı derler. Allah tekrar sorar. Onlar ne istiyorlar senden? Derler. Cennet istiyorlar. Cenneti gördüler mi der. Hayır ey Rabbimiz derler. Ya görselerdi ne yaparlardı der. Eğer görselerdi. Derler. Cennet için daha çok hırs gösterirler. Onu daha ısrarla isterler. Ona daha çok rağbet gösterirlerdi. Allah Kâhı'la sormaya devam eder. Neden istiğaze ediyorlar. Cehennemden istiğaze ediyorlar derler. Onu gördüler mi der. Hayır Rabbimiz. Görmediler derler. Ya görselerdi ne yaparlardı der. Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar. Daha şiddetli korkarlardı derler. Bunun üzerine Rab Ta'la şunu söyler. Sizi şahit kılıyorum. Onları affettim. Resulullah aleyhissalatu vesselam sözüne devamla şunu anlattı. Onlardan bir melek der ki. Bunların arasında falanca günahkar kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka bir maksadla uğramıştı. Oturuverdi. Allah kâla. Onu da affettim. Onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde redbaht olmazlar buyurur. 1917. kitab Zikr. Yine Ebu Hüreyre Rab'i Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki. Kim bir yere oturur ve orada Allah'ı? Zikretmez ve hiç zikretmeden kalkar ise a -ı -ı a h t a n ona bir noksanlık vardır. Kim bir yere yatar, orada a ı, -ı a h i etmezse ona a -ı -ı a h t a n bir noksanlık vardır. Kim bir müddet yürür ve bu esnada Allah'ı etmese Allah'tan ona bir noksanlık vardır. 1918 kitab Zikr Ebu Müslim e. a.r.a.h.i.m.e.h.u.l.l.a.h. -er diyor ki: Ben şehadet ederim ki Ebu Hüreyre ve Ebu Saîd'ler, bucullahü anhu resulullah aleyhi salatu ve selamın şöyle söylediğine şehadet ettiler. Bir cemaat oturup Allah'ı zikir ederse mutlaka melekler etraflarını sarar. Allah'ın rahmeti onları bürür. Üstlerine sevkine iner ve Allah onları yanında bulunan büyük meleklere anar. 1919 Kitabuz Zikr H. Z. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İçerisinde Allah zikredilen, Evlerin misali ile içerisinde, A. I. A. H. zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir. 1920, kitab Zik Zikr, H. Z. Ebu Hüveyri'nin rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah Kaa'at Hazretleri diyor ki: Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O, beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşım yaklaşırım. O bana bir arşım yaklaşırsa. Ben ona bir kulaş yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. 1921, Kitab-ı Zikr, Ebu Ümame Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, buyurdular ki, Kim yatağına temiz abdestli olarak girer, uuu. E. Uyku bastırıncaya kadar A. I. I. A. H. I. Zikr ederse gecenin herhangi bir saatinde uyanıp da A. I. I. A. H. T. A. N. Dünya veya ahiret hayırlarından bir şey isterse A. I. I. A. H. Ta'la. istediğini mutlaka ona verir. 1922 Kitab-ı Zikr H. Z. Muaz İbni Cebel Allahu An anlatıyor. Kul Kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müeci bir amin işlememiştir. 1923, kesim adabı ve yasakları, Şeddat İbni Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, a ı, -ı ah he teala hazretleri, her şeyde iyi emretmiştir. Öyleyse öldürdüğünüz zaman öldürmeyi iyi yapın. Kesecek olursanız kesmeyi iyi yapın. Bıçağın ağzını bileyin. Hayvana zahmet vermeyin rahat ettirin. 1924. Kesim adabı ve yasakları. Ebu Hüreyre ve İbni Abbas (radıyallahu anhüm anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şeytan kurbanından şerit amen etti. Dendi ki şerita, boğazından sadece deri kısmının kesilip, boyun damarı kesilmeden ölmeye terk edilen kurbanlık hayvandır. 1925. Kesim adabı ve yasakları. İbn Abbas radıyallahu anhu demiştir ki hayvanı keserken besmele çekmeyi bir kimse unutmuşsa bunun bir mahzuru yoktur. Ancak kasten terk etmiş ise kesilen yenilmez. 1926 Kesim Arabında yasakları İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan öldüren insan Allah mutlaka onun hesabını soracaktır. Kendisine, onun hakkı da nedir diye sorulunca, onu keser ve yer. Başını kesip atmaz diye cevap verdi. 1927, kesim adabı ve yasakları, Ebu Vakıt Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiği zaman, Medineliler, diri olan devenin her yüzünü kesiyorlar ve koyunların da kuyruklarını koparıyorlar ve bunu yiyorlardı. Bu durum üzerine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, hayvan diri iken ondan her ne kesilmiş ise, bu mecela şüphe şey kümledir. Yeni vers dedi. 1928. Kesir şekli ve yeri. Ebu Uşşera Malik İmamalik İmnuhâtan babasından anlatıyor. Ey Allahım Resulü, dedim. Kesme işi sadece boğazdan ve gırtlaktan nebe değil midir? Hayvanın başka yerinden de olur mu? Şu cevabı verdi. Mıdranı hayvanın dizine saplarsan sana o zaki faiyet eder. Tirmizi bu zaruret haline mahsustur der. E bu davu da bu yüksekten düşen bir hayvanın kesimiyle ilgilidir demiştir. 1929 Kesil şekli ve yeri. İmam Abbası Rabbiyyallahu anhu'ma buyurdular ki. Elinde tasarrufunda olduğu halde normal kesişten seni aciz bırakan şey av gibidir. Yine İbn Abbas, kuyuya düşen bir deve hakkında. Neresinden gücün yeterse kes demiştir. Hazreti Ali, İbn Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhüm de bu görüşte idiler. İbn Abbas, İbn Ömer ve Enes radıyallahu anhüm, boğazdan kesmeye başlayınca acele sebebiyle başı kopu verse bunda bir beis yok. Ancak, ense tarafından kesilmişse yenmez. Baş kopsa da kopmasa da fark etmez, demiştir. 1930, kesil şekli ve yeri, El-Hudri Zadiyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorularak dendi ki, Biz deve, sığır ve davarı karınlarında cenin olduğu halde boğazlıyoruz. Cenini yiyelim mi? Atalım mı? Şu cevabı verdi. Dilerseniz yiyin. Zira onların tezkesi temiz ve helal olmaları annelerinin tezkesine tabidir. 1931. Kesil şekli ve yeri H.Z. İbni Ömer radıyallahu anhüma buyurmuştur ki, Bir deve kesildiği zaman karnındaki yavrunun tezkiyesi devenin tezkesine tabidir. Yeter ki yavrunun hilkati bütün uzuvlarının çıkmasıyla tamamlanmış. Tüyleri de bitmiş olsun. Yavru annenin karnından çıkınca yine de hemen kesilir. Taç içteki kan çıksın. 1932 kesme aleti. Rafi ibn Hadis ve Allahu an anlatıyor. Bir seferde Resulullah ve vesselam ile birlikte idik. Bu esnada bir deve huysuzluk edip kaçtı. Peşine düştüler. Ama takipçileri yordu. Bir adam deveye bir ok gönderdi. Derken Allah CC onu durdurdu. Aleyhissalatu ve selam efendimiz bu hayvanların kaç türü var? Tıpkı vahşi kaç gibi. Onlardan biri size galbe çalacak olursa, ona böyle davranın dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü! biz yarın düşmanla karşılaşacağız. Yanımızda hayvan kesecek bir bıçağımız yok. Şimdi hacette kamışla keselim mi diye sordum. Bana, bolca kan akıtılan ve üzerine Allah'ın ismi zikir edilenin etini yeyiniz. Diş ve tırnakla kesmek caiz değildir. Size bunun sebebini söyleyeceğim. Diş kemiktir. Tırnak ise. Habeşlilerin bıçağıdır. 1933. Kesme aleti. Nafi'nin anlattığına göre. Kab İbn-i Malik radıyallahu anhin. Bir oğlundan. İbn-i Ömer'i anlatırken şunları işitmiştir. Babası kendisine haber vermiştir ki. Davar güden cabiyeleri. Bir koyunun ölmek üzere olduğunu görmüş. Derhal bir taş kırarak, onunla koyunu kesmiştir. Babası ailesine, ondan yemeğin. Resulullah ve vesselam'a sorayım demiş ve sormuştur. Resulullah ve vesselam yemelerini emretmiştir. 1934, kesme aleti. H.Z.C. bir Rabbi Allah'u an anlatıyor. Kavminden biri bir veya iki tavşan avladı. Bunları taşla kesti. Resulullah ve Vesselam'dan soruncaya kadar astı. Efendimiz ve Vesselam yemesini emretti. 1935 Kesme aleti Ata İbni Yesar Beni Hariseli bir adamdan rivayet eder ki Bu da bir devi gütmekte iken ölmek üzere olduğunu fark eder. Beraberinde Hayvanı kesebilecek Bir şey de bulamaz. Eline geçirdiği bir kazığı devenin ünlüğüne saplar. Kanına kıtır. Sonra durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber verir. Efendimiz demesini söyler. 1936 Kesme aleti Zeyd İbni Sabit Allahu Allah'ı an, anlatıyor. Bir kurt bir koyunu işlemişti. Derhal keskin bir taşla kestiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yenmesine ruhsat verdi. 1937 Yenmesi yasak olan kesilmişler. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a soruldu. Halk bize et getiriyor. Kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. Ne yapalım siz besmele çekin. Yiyin cevabını verdi. 1938. Yenmesi yasak olan kesilmişler. Ebu Derdar Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam mücdetsemenin. Yenmesini yasakladı. Ücretse o atışlarında hedef olarak kullanılan hayvandır. Keza Halisa'nın gelmesini de yasakladı. Halisa, kurdun kaçırdığı, fakat ondan kurtarılan hayvandır. Bir rivayetin o atışlarına hedef olarak kullanılan hayvan ibaresine kadar olan kısmı tirmizi de gelmiştir. Gerisi rezinin ilavesidir. 1939 Yenilmesi yasak olan kesilmişler. Zühri Rahimullah diyor ki, Arap Hristiyanlarının kestiklerini yemekte bir beis yoktur. Ancak, Allah'tan başka birisinin adını andığını işitirsen o zaman kestiğini yeme. İşitmemiş isen, bu durumda vehimlenme. Çünkü Allah, onların küfrünü bildiği halde kestiklerini helal kılmıştır. Hazreti Ali'den de bu manada rivayet yapılmıştır. 1940, Dünyanın zemli kötülenmesi. Bu sayede İdris Allah an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam münbere oturdu. Bizden etrafında yerlerimizi aldık. Buyurdular ki, sizin için korktuğum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır. Bir adam araya girerek söze karıştı ve yani nahi olacağımız hayır, şer mi getirecek dedi. Resulullah aleyhissallatu ve selam bu soru üzerine sürut etti adama. Sana ne oluyor da Resulullah'ın sözünü kesip onunla konuşmaya kalkıyorsun. O sana konuşmuyor ki diye paylı yanlar oldu. Gördük ki kendisine vahiy gelmekte. Derken vahiy hali açılmış. Yüzündeki terleri silmekteydi. Şu soru soran nerede? diye söyle başladı. Ve sanki adamı sorusu sebebiyle takdir ediyor gibiydi. Sözlerine şöyle devam etti. Muhakkak ki hayır Şer getirmez. Ancak derin bitirdikleri. Arasında. Ya çatlatarak öldüren ya da ölüme yaklaştıran bitki de var. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar müstesna. Zira bunlar yiyip böğürleri şişince güneşe karşı dururlar. iş getirirler. Akıtırlar ve rahatça defih acet yaparlar. Sonra tekrar dönüp yayılırlar. Şüphesiz ki. bu hoştur. Tatlıdır. Ondan fakire. Yettiğimizle yol yer bu malın Müslüman sahibi en iyi insandır. Bunu hak etmeden alan, yediği halde doymayan kimse gibidir. O mal, kıyamet günü aleyhinde şahitlik yapacaktır. 1941, dünyanın zenginlik kötülenmesi, yine Ebu Sayyid Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, dünya tatlı ve hoştur.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Dünya meldundur. İçindekiler de meldundur. Ancak zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla alim ve müteallim hariç. 1943 Dünyanın zemmire kötülenmesi, yine Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Dünya, mümine hapishane, kafire gemettir. 1944 Dünyanın zengüre kötülenmesi, Hz Z N radiyallahu an anlatıyor. Dünya sevgisi her çeşit tatlı davranışların başıdır. Bir şeye olan sevgi seni kör ve sağır. yapar. 1945 Dünyanın zengüre kötülenmesi, İnu Mesud radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam'in yanına girmiştir. Onu bir hasır örgünün üzerinde uyumuş buldum. Hasır. Vücudunun açık olan yan taraflarında izler bırakmıştı. Ey Allah'ın Resulü dedim. Sana bir yaygı temim etsek de hasırın üstüne tersek, Onun sertliğine karşı sizi korusa ben kim? Dünya kim? Dünya iyi e benim misalim. Bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir. 1946 Dünyanın zemmine kötülenmesi Sehni İbn-i Sa'd Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Eğer dünya Allah nazarında sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı, tek il kafire ondan bir yudum su içirmezdi. 1947 Dünyanın zemmine kötülenmesi, Katada İbn-i da diye Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah bir kulu sevdi mi? Onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi, 1948 Yeryüzündeki bazı yerlerin zemni Ali İbni Ebi Talib adi Allah'u an buyurdular ki Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her kişinin de kendine has evlatları var. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var hesap yok. Yarın ise hesap var amel yok. 1949 Yeryüzündeki bazı yerlerin zemmi, i̇bn Ömer radiyallahu anh Rum'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam hicre uğradığı zaman, nefislerine zulmedenlerin merskenlerine girerken onların maruz kaldığı, musibetin sizi de gelmesi korkusuyla ağlayarak girir dedi. Sonra başını rızasıyla örtüp yürüyüşünü hızlandırdı ve vadiyi geçinceye kadar bu hal üzere devam etti. 1950. Yeryüzündeki bazı yerlerin zemmi, Buhari ve Müslim'de yine i̇bn Ömer anlatıyor. Halk, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte hicra sem-ı kavminin yurduna inince, kuyularından su aldılar ve onunla hamurları develere yem yapmalarını emretti. Ayrıca, Hazreti Salih'in devesinin su içtiği kuyudan su almalarını emretti. 1951, yeryüzündeki bazı yerlerin zemmi H.Z.N.S. radiyallahu an anlatıyor. De Resulullah aleyhissalatu ve selam bana: Ey Enes! Dedi. İnsanlar yurtlara ediniyor. Bu yurtlardan biri Basra ve Buhsa diye tesmiye edilmektedir. Eğer sen oraya uğrar ve ona girersen, oranın çorak tuzlu arazisinden, gemilerin yanası limanından, çarsısından, gümerâtının kapılarından sakınasın. Sana oranın güneşe açık yerlerini, dağları tavsiye ederim. Zira orada hasf yere batma, kâsıf ve zelzele olacak. Bir kavim de normal şekilde akşama erdiği halde, sabaha maymun ve hınzılar olarak çıkacak. 1952, yeryüzündeki bazı yerlerin zemni, İmam Malik'e ulaştığına göre, Hazreti Ömer radıyallahu anh Irak'a çıkmak istemişti. Kabul Ahbar kendisine dedi ki, Ey müminlerin emiri! Çıkma! Zira sihrin ve şerrin onda dokuz oradadır. Cinlerin fasıkları da oradadır. Devasız hastalık da oradadır. Malik der ki, bununla dine helakı kasteder. 1953, merhametli olmaya teşvik. Abdullah İbn-i Amir İbn-i Asr adıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, buyurdular ki, Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, Sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki. Semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim akrabalık bağı Rahman'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla rahmet bağı kurar. Kim de koparırsa Allah da ondan rahmet bağını koparır. 1954 Merhametli olmaya teşvik H.Z. Cel-i An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Allah İnsanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. 1955. Merhametli olmaya teşvik. Ebu Davud ve Tirmizi'de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen bir diğer rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Merhamet. Ancak Şakir'in ebedi hüsrana uğrayanın kalbinden çıkarılabilir. 1956. Merhametli olmaya teşvik. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün, Hasan İbni Ali Radıyallahu Anh'lmayı öpmüş idi. Bu sırada yanında bulunan Akra İbni Habis, sanki bunu tuhaf karşıladı ve benim on tane çocuğum var. Fakat onlardan hiçbirini öpmedim dedi. Resulullah ve Vesselam ona bakıp, ''Merhamet etmeyene merhamet edilmez.'' buyurdu. Rezim ilave etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şunu da söyledi. Allah sizin kalbinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim? 1957 Allah'ın rahmeti H.Z. Ebu Hüreyre Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah Celle yüzü mahlukatın olmasına hükmettiği zaman Hüslim'in rivayetinde, Allah mahlukat yarattığı zaman yanında bulunan, Aşım gerisindeki bir kitaba arşın yazdı. Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır. Buhari'nin bir diğer rivayetinde rahmetim gazabıma galebe çaldı denmiştir. Buhari ve Müslim'in bir rivayetlerinde rahmetim gazabımı geçti denmiştir. 1958 Allah'ın rahmeti yine Ebu Hüseyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan 99 parçayı kendine ayırdı. Yeryüzüne geri kalan bir yüzü indirdi. Bunu da din. İnsan ve hayvan mahlukatı arasında taksim etti. Bu tek yüzden nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlukat birbirlerine karşı merhametli davranır. At. Hayvan yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır. 1959. Allah'ım rahmeti selman Farisi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. 99 rahmet de kıyamet günü içindir. 1960, Allah'ın rahmeti, yine Müslim'de gelen bir diğer rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam. Allah, Arıs ve semayı yarattığı gün. Yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir. İşte anne, yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bununla merhamet ederler. Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilave ederek tekrar yüze tamamlayacaktır. 1961 Allah'ın rahmeti, Ömer İbn-i Hattab Allah'u An anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatü vesselam bir grup esir getirilmişti. İçlerinde bir kadın vardı. Göğüsleri sütle dolu idi. Bu kadın sağa sola koşuyor. Esirler arasında bir çocuk bulduğu zaman onu yakalayıp kucaklıyor. Göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. Dikkatleri çeken bu manzara karşısında. Aleyhisselatü Vesselam. Bu kadının. ''Çocuğunu ateşe atacağına kanaatiniz olur mu?'' dedi. Bizler, ''Hayır.'' diye cevap verince, ''Bilin ki, Allah'ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden fazladır.'' buyurdu. 1962, Hayvanlara Merhamet. H. Z. Ebu adı Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, ''Bir adam yolda, yürürken susadı ve susuzluğu arttı.'' Derken bir kuyuya yasladı. İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca, susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine, bu köpek de benim gibi susamış deyip tekrar kuyuya inip, meslini suyla doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve günahlarını affetti. Resulullah'ın yanındakilerden bazıları, Ey Allah'ın Resulü! Yani bize hayvanlar a yaptığımız iyilikler içinde ücret mi var dediler. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Her yaş ciğer sahibi için bir ücret vardır buyurdu. 1963. Hayvanlara merhamet. Bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Fahişe bir kadın. Sıcak bir günde. Bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü. Susuzluktan birini çıkarmış soluyordu. Kadınca ısmerstini çıkararak onunla su çekip köpeği suladı. Bu. Sebeple kadın maafet olundu. 1964. Hayvanlara merhamet. i̇bn Ömer Rab'i Allah'u anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Bir kadın. Eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapseterek yiyecek vermemiş. Yeryüzünün haşeratından yemeğe de salmamıştı. 1965. Hayvanlara merhamet. Abdullah İbnu i Cafer Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kazayı hacet yaparken geri tarafından istihdar perdelenmek için en ziyade tercih ettiği sütre. Bir bina veya bir hurma kümesiydi. Bir seferinde ensardan bir zatın bahçesine girdi. Orada bir deve vardı. Deve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce ünledi ve gözlerinden yaşlar aktı. Aleyhisselatu ve Selam deveye yaklaştı ve gözyaşlarını sildi. Hayvan sakinleşti. Bu, devenin sahibi kim diye sorarak ilgi gösterdi. Ensardan bir genç. O bana aittir. Ey Allah'ın Resulü deyip ortaya çıkınca Hazreti Peygamber onu payladı. Allahım sana mülk kıldığı bu deve hakkında a, -ı -ı -a, -a korkmuyor musun? Bak, bu bana şikayette bulundu. Sen bunu acıktırıyor ve fazla çalıştırarak yoruyormuşsun. 1966. Hayvanlara merhamet. H Z H bu beyler Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki: Hayvanlarınızın sırtını minderler yerine koymayın. Şurası muhakkak ki başımıza güçlükle gidebileceğiniz bir yere sizi götürmeleri için. A, -I -I -A Onları sizlere musahsar hizmet çıkıldı. Arzı da sizin durma yeriniz kıldı. Öyleyse ihtiyaçlarınızı duran hayvanın sırtında değil arz görün. 1967 Hayvanlara Merhamet Abdurrahman İbni Abdullah Babası Abdurrahman Allah'u Anh'dan rivayet eder ki şöyle demiştir. Biz bir seferde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber idik. Resulullah bir ara bir ihtiyacı için yanımızdan ayrıldı. O sırada bunlara denen bir kuş gördük. İki tane de yavrusu vardı. Kuş kaçtı yavrularını aldık. Kuşcağız etrafımıza yaklaşıp çırpınmaya, kanatlarını çırpıp havada inip çıkmaya başladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz gelince, kim bu zavallının yavrusunu alıp onu ızdıraba attı. Yavrusunu geri verin diye emretti. Bir ara, ateşe verdiğimiz bir karınca yuvası gördü. Kim yaktı bunu diye sordu. Biz dedik. Ateşle azap vermek sadece ateşin Rabbine hastır buyurdu. 1968. Hayvanlara merhamet. Muhammed. İbn-i kendisini kendisine Ebu Manzür denen şanlı bir zattan naklediyor. Bu da amcasından. O da Hadır'ın kardeşi Amir Uram'dan nakletmiştir. Amir der ki. Bizim için bayraklar ve sancaklar yükseltildiği zaman memleketimizle idik. Ben, bu nedir diye sordum. Resulullah ve Vesselam'ın sancağı dediler. Yanına gittim. Bir ağacın altında oturuyordu. Ashabı da etrafını sarmıştı. Ben de yanlarına oturdum. Bir ara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hastalıklardan ve dertlerden bahsedip dedi ki, mümine bir hastalık gelir. Sonra da Allah ona şifa verirse, bu hastalık onun geçmiş günahlarına kefaret. Gelik alan hayatı içinde bir öğüt olur. Şayet münafık hastalanır, sonra da afiyet verilirse o, Sahibi tarafından bağlanıp sonra da salır verilen fakat niçin bağlandığını, niçin salır verildiğini bilmeyen bir deve gibidir. Aleyhissallatu ve selamın etrafında oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü! Eskan hastalıklar nedir? Ben asla hiç hastalanmadım diye sordu. Resulullah aleyhissallatu ve selam. kalk. Sen bizden değilsin. Buyurdu. 1969. Hayvanlara merhamet. H Z. Hebuleyirer adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam. buyurdular ki. Peygamberlerden birini bir karınca ısırdı. O da öfkelenerek karıncanın yuvasının yakılmasını emretti ve yakıldı. Allah kahire Hazretleri ona şöyle vahyetti. Seni bir karınca ısırmışken, sen tesbih eden bir ümmeti yaktın. 1970, Rıfık H.Z. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Rıfk, bir şeye girdi mi onu mutlaka tezgün eder. Bir şeyden de çıkarıldı mı onu mutlaka kusurluklılar. 1971, Rıfık H.Z. Ayşe radıyallahu anha bir başka rivayette şunu söyler. Kendisinde dik başlılık olan bir deveye bindim. Hırçınlık etmeye başlayınca ileri geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam, Rıfk'la, tatlılıkla davran, diye müdahale etti. 1972, Rıfk, cel Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayırın tamamından mahrumdur. 1973. Bu misal-ı Rabbiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Selam herhangi bir iş için bir adam gönderse şu tembihte bulunurdu. Sevindirin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. 1974. Vehin. T, Z ve bu Hüreyerer an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Zehin olarak bırakılan hayvana, nafakası mukabilinde binilir. Sağmal hayvan vehin bırakılmışsa sütü, nafakası mukabilinde içilir. Nafaka, dinen ve sütünü içen üzerinedir. 1975, Zehin. İbn-i anlatıyor. Rahimehullah anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zehin kapanmaz. 1976, Zehin. HZ Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir Yahudiden, peresiye yiyecek satın aldı. Rehim olarak zırhını verdi, 1977 diye, Sufeil Esmai, Hazreti Ebu Hurere'den naklediyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü ilk çağrılacaklar. Kur'an'ı ezberleyen biri, Allah yolunda öldürülen biri ve bir de çok mal olan biridir. Allah Teala Hazretleri Kur'an okuyana, ben Resulüme imzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi diye soracak. Adam, evet ya Rabbi diyecek. Bildiklerinde ne bulundum diye Rab Teala tekrar soracak. Adam, ben onu gündüzle gece boyunca okudum diyecek. Allahu Teala Hazretleri, yalan söylüyorsun diyecek. Melekler de ona, yalan söylüyorsun diye çıkışacaklar. Allah Teala hazretleri ona "Bilakis sen falanca Kur'an okuyor, desin diye okudun ve bu da söylendiler. Sonra mal sahibi getirilir. Allah Teala hazretleri "Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki kimseye muhtaç olmadın der." Zengin adam "Evet ya Rabbi. Er, sana verdiğimle ne analla bulundun?" diye Rabb-i sorar. Adam Asılla ilahinde bulunur ve tasadduk ederdi Allahu Teala hazretleri, Bilakis sen, Falanca cömerttir desinler diye bunu yaptın ve bu da denildiler. Sonra Allah yolunda öldürülen getirilir. allah Teala hazretleri, Niçin öldürüldün diye sorar. Adam, Senin yolunda cihada emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım der. Hakkı Teala ona, Yalan söylüyorsun der. Ona melekler de, yalan söylüyorsun diye çıkışırlar. Allah-u Teala dedi ona tekrar, Bilakis sen, falanca cesurdur desinler diye düşündün ve bu da söylendi buyurur. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Hurer'in dizine vurup, Ey Ebu Hurer'e, bu üç kimse, kıyamet günü, cehennemin, aleyhlerinde kabaracağı, Allah'ın ilk üç mahzukudur dedi. Ben bu Hurere'den aldığım bu hadisi. Hazreti Muaviye'ye haber verdim. Bunun üzerine, böylelerine bu muamele yapılırsa, insanların geri kalanlarına neler yapılır dediği ve Hazreti Muaviye şiddetli bir ağlayışla alamaya başladı. Öyle ki helak olacağını zannettim. Derken bir müddet sonra kendine geldi. Yüzündeki gözyaşlarını sildi. Ve şunları söyledi. Allah ve onun Resulü doğru söylediler. Dünya hayatını ve onun ziynetini isteyenlere. Orada istediklerinin karşılığını taslamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İste ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batılır. Kud 15-16-1978 diye K. İbn-i an anlatıyor. Resulullah ve selam'in şöyle söylediğini işittim. Kim alim geçinmek? Sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar. 1979 diye H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün. Hüzün kuyusundan Allah'a sığının buyurdular. Oradakiler Ey Allah'ın Resulü! Hüzün kuyusu da nedir? diye sordular. O! dedi. Cehennemde bir vadidir. Cehennem! O vadiden her gün yüz kere a i i a -C, c a fığınma talep eder. Ey Allah'ın Resulü! denildi. Oraya kimler girecek? Oraya dedi. Amelerinde riye yapan kurallar girecektir. 1980 diye Ebu Hurer'e ve İbni Ömer radıyallahu anh Huba anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, ahir zamanda, dinle dünyayı talep eden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlara iyi görünüp, onları aldatmak için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba kalır. Diller de baldan daha tatlıdır. Ancak kalbileri kurtlarınkinden vahşidir? Cenab-ı Hak bunlar için şöyle diyecektir. Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa bana karşı üreteneyi elteniyorsunuz? Zat ve emin olsun. Bunlar üzerine, kendilerinden çıkacak öyle bir fitne göndereceğim ki, içlerinde halim olanlar bile şaşkına dönecekler. 1981 diye, H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allahu Teala hazretleri diyor ki, Ben ortakların şirkten en müstaniye olanıyım. Kim? Bir amel yapar. Buna benden başkasını da ortak kılarsa. Onu ortayla baş başa bırakırım. 1982 diye, yine Ebu Hurer'e (radıyallahu anh'ten bir rivayete göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle. Diğer bazılarına da başka bir yüze giden insanlardır. 1983 diye Ammar İbu Yâsir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dil olacaktır. 1984 Zekatın Fazileti Terk edenin günahları Ebu Ayy anlatıyor. H.Z. Usame radiyallahu anh işittim diyordu ki, T.Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki bağırsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmeyen taşını dönderdiği gibi dönderir. Derken, cehennem ahalisi etrafında toplanır ve, Ey filan, sen dünyada iken bize marufu emlerip, Münker'den nehyetmiyor muydun derler. O, evet emre derdim ama kendim yapmazdım. Mümkül'i yasaklardım ama kendim yapardım.'' diye cevap verir. 1985 Zekatın Fazileti Terk edenin günahı i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Muaz radıyallahu anhü yemeğine gönderdi. Giderken ona dedi ki ''Sen ehli i kitap bir kavme gidiyorsun.'' Onları davet edeceğin ilk şey a hı a he a ibadet olsun. a hı ı a he hı tanıdılar mı? Kendilerine a hı hı a he ı ne zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da itaat ederse eder, kendilerinden zekatı a hı Zekat alırken halkın nazarlarında kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun duasını almaktan kork. Zira a i, I a he l a bu dua arasında perde mevcut değildir. 1986 Zekatın Fazileti Terk edenin günahı h z bu Hüreyre ve Hazreti Cabir radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki deve Sığır veya davar sahibi olup da Bunlardaki Allah'ın hakkını eda etmeyen herkese kıyamet günü, bu mallar, olduğundan daha çok ve mümkün olduğunca iri ve şişman olarak geleceklerdir. Adam, onlar için, düzle geniş bir yere oturtulacak. Hayvanlar bacakları ve tabanlarıyla onun üzerinden geçecekler. Geçiş sırasında boynuzlarıyla toz duyacaklar ve ayaklarıyla ezecekler. İçlerinde, boynuzsuz veya boynuzu kırık biri bulunmayacak. Bu şekilde sonuncusu da onun üzerinden geçince, birincisi aynı geçişe tekrar başlayacak. Mahlukların hesabı tamamlanıp hüküm verilinceye kadar bu hali devam edecek. Keza kendi hazine sahip olup da ondaki A, İ, -I A, H, N'e hakkını ödemeyen herkese kıyamet günü hazinesi, tazlak başlı bir yılan olarak gelecek. Ağzını açıp peşine düşecektir. Yılan yaklaştıkça adam ondan kaçacak. Sonunda yılan onu, gizlediğin hazineni, ben ondan müstahaneyim diye bağırır. Adam, neticede yılandan kaçma çaresinin olmadığını anlayınca, elini ağzına sokar. Yılan da onu, Aygır'ın alası kemirmesi gibi kemiri verecek. 1987, Zekatın Faziyeti, Terkedenin Günahı, H.Z. Muazzabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kim malının zekatını sevap umarak verirse, ona sevap verilir. Kim de zekatını vermezse biz zekatı ve malın yarısını cezalı olarak zorla alırız. Bu, Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Al-i Muhammed'e ondan bir hak yoktur. 1988, Zekatın Fazileti Terk edenin günahı, H.Z. Ebu Hüreyre Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edince, ondan sonra Hazreti Ebu Bekir Rabiallahu An-ı Halife seçildi. Bunun üzerine bedevilerden bir kısmı irtidat etti. H. Z. Ebu Bekir Halife olarak onlarla savaşmaya karar verince Hazreti Ömer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, insanlar La İlahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmaya olundu. Bunu söylediler mi? Benden mallarını ve nefislerini korurlar. İslam'ın hakkı hariç artık hesapları da Allah'a kalmıştır demişken. Sen nasıl insanlarla savaşırsın dedi. Hazreti Bu Bekir, Allah'a yemin olsun. Namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşacağım. Zira zekat, malın hakkıdır. Vallahi, Resulullah aleyhissalatu ve seleme vermekte oldukları bir oraya vermekten vazgeçseler, onu almak için onlarla savaşacağım dedi. Hazreti Ömer sonradan demiştir ki, Allah'a yemin ederim. Anladım ki, Hazreti bu Bekir'in bu görüşü, Allah'ım savaş meselesinde ona ilhamından başka bir şey değildi. İyice anladım ki, Bu karar hakmış. 1989 Müsterek Hadisler H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, sizi ticari olmayan atın eklenin zekatından affettim. Öyleyse gümüş paralarınızın zekatını verin. Bunun her 40 dirheme 1 dirhem vereceksiniz. Ancak 190 dirheme zekat düşmez. 2 dirhem ulaştı mı 5 dirhem verecektir. 1990 müşterek hadisler. Hz. Enes radıyallahu anh'in anlattığına göre Hazreti Ebubekir es-siddik radıyallahu anh kendisini Bahreyn'e gönderdiği zaman ona şu gelecek talimatı yazılı olarak vermiş ve altını da Resulullah aleyhissallatu ve selamın mühürü ile mühürlemişti. Mühürle edilen yazı üç satır halinde idi. Bir satırda Muhammed, bir satırda Resul, bir satırda da Allah yazılı idi. Mektup şöyle idi: Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Resulullah Aleyhisselatü selamın Müslümanlara farz kıldığı ve Allah'ın da Resulü'nü emretmiş olduğu zekat farizasıdır. Müslümanlardan her kimden bu, usulünce talep edilirse, derhal vermelidir. Kimden de belirtilenden fazlası istenirse vermesin. 1.24. ve daha aşağı miktardaki deve için koyun olarak vacip zekat. Her beş devede bir koyundur. 2.25'e ulaştı mı? 35'e kadar. Dişi bir bintu mehaz ikinci seneye basan dişi deve. Eğer bintu yoksa. Bir ibnu ile bun ikisine basan erkek deve. 3-36'ya ulaştı mı 45'e kadar. Bir dişi bintu ile bun 3 yaşına basan dişi deve. 4-46'ya ulaştı mı 60'a kadar. Erkek devenin aşacağı bir dişi deve. Tabi katul sahlı. 5-61'e ulaştı mı 75'e kadar. Bir ceza 5 yaşına basan bir deve. 671'e ulaştı mı 90'a kadar 2000 tu 791'e ulaştı mı 120'ye kadar erkek devenin aşacağı 2 hıkka 4 dune basan deve 820'yi aşınca her kök için 1000 tu lembun 9 her 50'de 1 hırka 10 sadece 4 devesi olana rekat düşmez sahibi nafile olarak verirse o başka 11 5 devesi olana bir koyun düşer 12 koyunun zekatı saime olanlardan alınır. Saime kırda otlatılan hayvana denir. Saime koyun 40'a ulaştım 120'ye kadar? 1 koyun alınır. 1320'yi geçti 200'e kadar? 2 koyun alınır. 14 200'ü geçti mi 300'e kadar? 3 koyun alınır. 15 300'ü geçti mi her 100 koyunda bir koyun alınır. 16 adamın saime koyunları kırktan bir eksik olsa ona zekat düşmez. Sahibi nafil olarak kendiliğinden verirse o başka. 17 zekat korkusuyla müteferriklerin araları birleştirilmez. Birleşik olanlar da ayrılmazlar. 182 2 ortağın malından alınan zekatlar her ikisi de adalet üzere birbirlerine müracaat ederler. 19 zekat olarak çok yaşlı, ayıplı ve koç. Teke gibi öl hayvanı verilmez. Zekat memuru kabul ederse o başka. 2200 dirhemlik. Gümüşte. Onda birin dörtte biri yani kırkta bir miktarı zekat vacittir. 21 gümüş miktarı 190 dirhem 200 dirhemden az olursa zekat yoktur. Sahibi verirse o başka. 22 kimin deve sayısı. Zekat olarak bir ceza vermeyi gerektiren miktarı bulur ve fakat sürüsünde ceza olmaz da hıkkı olursa, bu kimseden hıkkı kabul edilir ve buna, adama kola geldiği takdirde iki koyun eklenir veya yirmi dirhem eklenir. Yirmi üç kimin zekat olarak hıkkı vermesi gerekir ve fakat sürüsünde hıkkı olmaz ceza olursa, adamdan ceza kabul edilir. Zekat memuru ona yirmi dirhem veya iki koyun verir. Yirmi dört kimin zekat olarak hıkkı vermesi gerekir. Fakat sürüldet hırka değil bin bun olursa adamdan bin tuğlay bun kabul edilir. Kendisine iki koyun veya 20 dihem verilir. 25 kimin zekat olarak bin bun vermesi gerekir. Ancak bin tuğlay bunu yok. Hırkası varsa kendisinden hırka kabul edilir. Zekat memuru kendisini ayrıca 20 dihem veya iki koyun öder. 26 kimin zekat olarak bin tuğlay ödenmesi gerekir. Fakat bintu levinlu olmaz. Bintu mehaz olursa, ondan bintu mehaz kabul edilir. Ancak 20 dirhem ve iki koyun daha verir. 27 kimin zekat olarak bintu mehaz vermesi gerekir. Fakat bintu mehaz olmaz. Bintu levinlu olursa kendisinden bintu levin kabul edilir. Zekat memuru 20 dirhem ve iki koyun verir. 28 eğer adamın münasip şekilde bintu mehaz yoksa, bu ondan kabul edilir. Beraberinde bir ödeme gerekmez. 1991 Hayvanların Zekatı Salim Babası Abdullah İbn Ömer'den naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam mallardan alınması gereken zekatların miktarını belirten bir kitap yazmıştı. Amirlerine göndermeden vefat etti. Resulullah onu kılıncına yakın olarak asmıştı. Hazreti Ebu Bekir Rabiallahu anh Ölünceye kadar onunla amel etti. Sonra Hazreti Ömer Aleyhisselam da ölünceye kadar onunla amel etti. Bu kitapta şunlar yazılı idi: Develer. 15 devenin zekatı 1 koyundur. 2 10 devenin zekatı 2 koyundur. 3 15 devenin zekatı 3 koyundur. 4 20 devenin zekatı 4 koyundur. 5 beş 25'e ulaştı mı 35'e kadar? Zekat bir intum hazdır. 6-36'ya ulaştı mı e kadar. Zekat 1-İbn-i'ye bundur. 7-46'ya mı 60'a kadar. Zekat 1-Hıkkadır. 8-61'e mı 75'e kadar. Zekat 1-Cezadır. 9-76'ya ulaştı mı 90'a kadar. Zekat 2-İbn-i'ye bundur. 10-91'e mı 120'ye kadar. Zekat 2-Hıkkadır. 11 deve 120'den fazla ise zekat her 50'ye bir hıkka. Her 40'a bir iznetu ile bun zekat gerekir. Koyuna gelince, 12-40'a ulaşınca 120 koyuna kadar zekatı bir koyundur. 13 e ulaşınca 200 koyuna kadar zekatı iki koyundur. 14-201'e ulaşınca 300 koyuna kadar zekatı üç koyundur. 15-300'ü açtı mı her 100 koyuna bir koyun zekat düşer. Yüzden aşağıda kalan küsürata zekat düşmez. 16. Zekat korkusuyla müjdemir birleşik olanlar ayrılmaz. Müteferrik aynı olanlarda birleştirilmez. 17. İki ortağın malından alınan zekatta, her ikisi de adalet üzere birbirlerine müracaat ederler. 18. Zekat olarak, çok yaşlı ve ayıplı olan hayvan alınmaz. 19. Zühri ki, zekatı almak üzere memur geldiği vakit, Koyunlar 3 sınıfa ayrılır. 3'te biri kötü, 3'te biri iyi, 3'te biri de vasat. Zekat memuru zekat payını vasat kısmından alır. Züde. Sığırdan bahsetmez. 1992. Hayvanların zekatı İbn Mes'ud rivayallah anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki her 30 sığır için erkek veya dişi bir tebli zekatı verilir. Her kırk sığır içinde bir müşinlik zekat verilir. 1993 Hayvanların zekatı H.Z. Ze, Muazzabı'yı Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam beni yemeğine gönderdi ve bana. Her otuz sığırdan bir erkek veya dişi buzığı tevi'a, her kırktan bir müşinle, her bir ölüye eren şahıstan bir dinar veya o değerde muafiri adındaki bir geze almamı emretti. 1994 Hayvanların zekatı, Süfyan İbni Abdillah Es-Sakasi radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Ömer, radıyallahu an kendisini zekat tahsilleri olarak göndermişti. Gittiği yerde kuzuları halkın addedip, sayıya dahil etmedi. Kendisine, kuzuları bizden sayıp, onlardan bir şey almıyor musun dediler. Medine'ye geri dönüp Hazreti Ömer radıyallahu he uğrayınca, durumu ona anlattı. Hazreti Ömer. Evet kuzuyu onlara iade edersin. Çoban onu götürür. Tahsindar almaz. Ekile denen hususi şekilde kesip, yemek için beslenmiş olanı, rıbba denip sütü için evde beslenmekte olanı, mahız denen hamile olanı, teke koç gibi söz alınan davarı dekat olarak almaz. Cezayı beş yaşına basmış deve, senihyeyi altı yaşına basmış deve alır. Bu, Davanın iyisiyle dühü arasında orta hali olanıdır. 1995 Hayvanların zekatı An-ı İbni Şua'yı An-Ebi'hi An-Ceddi'hi ile anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Zekatta ne ayağa getirtme Ne uzağa gitme vardır. Zekatlar evlerinde alınır. Muhammed İbn İsak bunu şöyle açıklamıştır. Zekat mükellefi Zekatını tahsildarın ayağına getirmez. Tahsin'da da mükellefin uzaktaki parla, ağıl, yaylar isaire, gibi yerlerine gitmez. Zekatlar mükelleflerin ikamet mahallerinde alınır. 1996, Hayvanların Zekatı, İmran İbni Hüseyin Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, İslam'da ne zekatı ayağa getirme, ne zekat için uzağa gitme. Ne de şar mehlev edersin vardır. 1997. zinetlerin zekati. An İbnü Şüayb An Ebih, An Celbih tarihinden anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve bir kadın, beraberinde bir kızı olduğu halde geldi. Kızım elinde, altından kalın iki bilezik vardı. Bunların zekatını verdin mi? Diye Resulullah aleyhissallatu ve selam kadına sordu. Kadın. Hayır diye cevap verdi Resulullah Kıyamet günü Allah'ım onları sana ateşten iki bilezik yapması seni memnun eder mi dedi Bunun üzerine kadın bilezikleri derhal çıkarıp Resulullah'ın önüne bıraktı ve Bunlar Allah ve Resul'ün aittir dedi 1998 Zinetlerin zekatı Ata rahimehullah der ki bana ulaştı ki Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir ben altından ziynetler takımıyordum. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bu kurda yasaklanan kent sayılır mı diye sordum. Bana şöyle cevap verdi. Zekatı verilecek miktara ulaşan şeyin zekatı verilirse kent sayılmaz. 1999, ziynetlerin zekatı, Kasım i̇bn Muhammed anlatıyor. H. Z. Ayşe Allahu anha kardeşi Muhammed'in yetim kızlarını terbiyesini almış. Onları haçkı devrelerinde himaye ediyordu. Kızların kendi mülkleri olan ziynetleri vardı. Hazreti Aişe bu ziynetler için zekat vermiyordu. 2000. bin, ziynetlerin zekatı, Nafi, İbn-i Ömer radıyallahu anhümaden anlatıyor. i̇bn Ömer, kızlarını ve carilerini altınla tezmin eder. Fakat bu ziynetler için zekat vermezdi.